Hakikat Çekirdekleri 35 sene evvel tab edilen hakikat çekirdekleri namındaki risaleden ve cizelerdir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. 1- Mariz bir asrın, hasta bir unsurun, alil bir uzvun reçetesi ittiba-ı Kur'an'dır. 2- Azametli bahtsız bir kıt'anın, şanlı talihsiz bir devletin, değerli sahipsiz bir kavmin reçetesi, ittihadı ı İslam'dır. 3- Arzı ve bütün nücum ve şumusu tesbih taneleri gibi kaldıracak ve çevirecek kuvvetli bir elemalik olmayan kimse, kainatta davayı halk ve iddiayı icat edemez. Zira her şey, her şeyle bağlıdır. 4- Haşirde bütün zeviler ervahın ihyası, Mevtalüt bir nev' ile kışta uyuşmuş bir sineğin baharda ihya ve inşasından kudrete daha ağır olamaz. Zira kudret ezeliye zatiyedir, tegayyür edemez, acz tahallül edemez, avaik tedahül edemez, onda meratip olamaz, her şey ona nispeten birdir. 5. Sivri sineğin gözünü halk eden güneşi dahi o halketmiştir. 6. Pirenin midesini tanzim eden manzume ı Şemsiyeyi de o tanzim etmiştir. 7. Kainatın telifinde öyle bir icaz var ki bütün esbabı tabiye farz-ı muhal olarak muktedir birer faili muhtar olsalar yine kemale acz ile o icaz'a karşı secde ederek Subhaneke kudret elena inneke entel azizul hakim diyeceklerdir. 8. Esbaba tesiri hakiki verilmemiş. Vahdet ve celal öyle ister lakin Mülk cihetinde esbab desti kudrete perde olmuştur, izzet ve azamet öyle ister. Ta nazar zahirde desti kudret mülk cihetindeki umuru hasise ile mübaşir görülmesin. 9. Mahalli taalluku kudret olan her şeydeki melekutiyet ciheti, şeffaftır nezihtir. 10. Alemi şehadet, avalimul guyup üstünde ten teneli bir perdedir. 11. Bir noktayı tam yerinde icat etmek için bütün kainatı icat edecek bir kudreti gayri mütenahhi lazımdır. Zira şu Kitab-ı Kebir-i Kainat'ın her bir harfinin, bahusus zihayat her bir harfinin her bir cümlesine mütevecih birer yüzü, nazır birer gözü vardır. 12 Meşhurdur ki hilali iide bakarlardı. Kimse bir şey görmedi. İhtiyar bir zat yemin ederek "Hilali gördüm." dedi. Halbuki gördüğü hilal değil, kirpinin tekavvus etmiş beyaz bir kılı idi. O kıl nerede, kamer nerede, Harekat ı zerrat nerede, Faili i teşkil-i enva nerede? 13. Tabiat, misali bir matbaadır, tabi değil, nakıştır, nakkaş değil, kabildir, fail değil, mistardır, mastar değil, nizamdır, nazım değil, kanundur, kudret değil, Şeriatı iradiyedir, hakikatı hariciye değil. 14. Fıtrat-ı zîşûr olan vicdandaki incizap ve cezbe bir hakikati cazibedarın cezvesiledir. 15. Fıtrat yalan söylemez. Bir çekirdekteki meyelanın nümûv der, ben sümbürleneceğim, meyve vereceğim. Doğru söyler. Yumurtada bir meyelanı hayat var der, piliç olacağım. Bi iznillah olur. Doğru söyler. Bir avuçsu meyelan incima dile der. Fazla yer tutacağım. Metin Demir onu yalan çıkaramaz. Sözünün doğruluğu demiri parçalar. Şu meyelanlar iradeden gelen evamiri tekviniyenin tecellileridir, cilveleridir. 16. Karıncayı emirsiz, arıyı yasufsuz bırakmayan kudret ezeliyye elbette beşeri nebisiz bırakmaz. Âlemi şihadetteki insanlara inşikakı Kamer bir mucize-i aleyhisselatu Aleyhissalatu vesselam olduğu gibi Miraç dahi alemi melekûttaki meleke ve ruhaniyete karşı bir mucize-i kübra-i ki nübüvvetinin velayeti bu kerâmet-i bahire ile ispat edilmiştir ve o parlak zat berk ve kamer gibi melekûtta şûlefeşân olmuştur. 17 Kelime-i şahadetin iki kelamı birbirine şahittir. Birincisi ikincisine bürhanı limmidir, ikincisi birincisine bürhanı innidir. 18. Hayat kesrette bir çeşit tecelli vahdettir. Onun için ittihada sevk eder. Hayat bir şeyi her şeye malik eder. 19. Ruh bir kanunu zi vücudu haricidir. Bir namusu zî şuurdur. Sabit ve daim fıtri kanunlar gibi ruh dahi alemi emirden sıfat-ı iradeden gelmiş kudret ona vücud-u hissi giydirmiştir. Bir seyyâle-i o cevhere sadef etmiştir. Mevcut ruh makul kanunun kardeşidir. İkisi hem daimî hem alemi emirden gelmişlerdir. Şayet nevilerdeki kanunlara kudreti ezeliye bir vücud-ı harici giydirseydi ruh olurdu. Eğer ruh vücudu çıkarsa Şuuru başından indirse, yine lâyemut bir kanun olurdu. 20- Ziya ile mevcudat görünür. Hayat ile mevcudatın varlığı bilinir. Her birisi birer keşhaftır. 21- Nasraniyet ya intifa veya ıstifa edip, İslamiyete karşı terk silah edecektir. Nasraniyet birkaç defa yırtıldı. Protestanlığa geldi. Protestanlık da yırtıldı, tevhide yaklaştı. Tekrar yırtılmaya hazırlanıyor. Ya intifa bulup sönecek veya hakiki Nasraniyetin esasını cami olan hakiki İslamiyeyi karşısında görecek teslim olacaktır. İşte bu sırrı azime Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam işaret etmiştir ki Hazreti İsa Nazil olup gelecek ümmetimden olacak şeriatımla amel edecektir. 22. Cumhuru avamı Bürhan'dan ziyade mehzdaki kutsiyet imtisale sevk eder. 23. Şeriatın yüzde doksanı, zaruriyat ve müsellemat-ı diniye, birer elmas sütundur. Mesail-i içtihadiye -i hilafiye, yüzde ondur. Doksan elmas sütun, on altının himayesine verilmez. Kitaplar ve içtihatlar, Kur'an'a dürbin olmalı, ayna olmalı, gölge ve bekil olmamalı. 24. Her müstahid, nefsi için içtihad edebilir, teşri edemez. 25. Bir fikre davet, cumhur ulemanın kabulüne bâbestedir. Yoksa davet bit'attır, reddedilir. 26. İnsan fıtraten mükerrem olduğundan hakkı arıyor. Bazen batıl eline gelir, hak zannederek koynunda saklar. Hakikati kazarken, ihtiyarsız dalalet başına düşer, hakikat zannederek kafasına giydiriyor. 27. Birbirinden eşef ve eltaf, kudretin çok ayneleri vardır sudan havaya havadan esire esirden alemi misale alemi misalden alemi ervaha hatta zamana fikre tenevvü ediyor hava aynesinde bir kelime milyonlar kelimat olur kalemi kudret şu sırrı tenasülü pek acib istinsah ediyor inikas ya hüviyeti veya hüviyetle mahiyeti tutar kesifin timsalleri birer meyyit-i bir ruh-u kendi aynelerinde olan timsalleri, birer hay murtabıttır. Aynı olmasa da, gayrı da değildir. 28. Şems, hareket-i mihveriyesiyle silkinse, meyveleri düşmez. Silkinmezse, yemişleri olan seyyarat düşüp dağılacaktır. 29. Nur-u fikir, ziyayı kalp ile ışıklanıp mezc olmazsa, zulmettir, zulüm fışkırır. Gözün müzlim nehar ebyazı, muziyi leyle-i süveyda ile olmazsa basarsız olduğu gibi, fikreti i beyza'da süveyday kalp bulunmazsa, basiretsizdir. Haşiye, meali, gözün gündüze benzeyen beyazı, geceye benzeyen siyahlığıyla beraber olmazsa, göz, göz olmaz. Otuz, ilimde izanı kalp olmazsa cehildir. İltizam başka, itikad başkadır. 31. Batıl şeyleri iyice tasvir, safi zihinleri idlaldir. 32. Alimi mürşit koyun olmalı, kuş olmamalı. Koyun kuzusuna süt, kuş yavrusuna kay verir. 33. Bir şeyin vücudu bütün eczasının vücuduna vabestedir. Ademi ise bir cüzünün ademiyle olduğundan zayıf adam iktidarını göstermek için tahrip taraftarı oluyor. Müsbet yerine menfice hareket ediyor. 34. Desatiri hikmet, nevamisi hükümetle. Kavani'ni hak, revabıtı kuvvetle imtizac etmezse, cumhur avamda müsmir olamaz. 35. Zulüm, başına adalet külahını geçirmiş. Hıyanet, hamiyet libasını giymiş. Cihada bağ ismi takılmış. Esarete hürriyet namı verilmiş. Ezdat, suretlerini mübadele etmişler. 36. Menfaat üzerine dönen siyaset, canavardır. 37. Aç canavara karşı tahabbüp, merhametini değil, iştihasını açar, hem de diş ve tırnağının kirasını da ister.